Şimdi ben özellikle şunu sormak istiyorum. Yaklaşık 20 yıldır e, muhasebe şey yapıyorum. E, Kur'an ayetlerini okurken şöyle bir şeye rastladım. Faiz yiyenler, hakkında tehdit suresi var. E, şimdi orada diyor ki, faiz yiyenler ve faizin kalemkarlarını yapanlar. Bir evet. da biz e, muhasebe tuttuğumuz için şirketlerde, e, şirketlerin faiziyle, işte bankadaki mevduat hesaplarıyla falan uğraşıyoruz. Bu ayetlerde geçen faiz, kalemkarları yapmak kelimeleri acaba bizi intihar ediyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Ee, tabii ki faiz en büyük günahlardan birisidir ve Cenab-ı Hak ey iman edenler ya yuhalzil aminutta kullah wazru ma bakiyy min aljiba inkuntu mu'minin ey iman edenler Allah'tan sakının Allah'tan korkun ve ribadan vazgeçin, faizden vazgeçin. Eğer müminseniz, bak bu ifade çok önemli, eğer müminseniz böyle yapın. Yani müminseniz bu şekilde hareket edin demek hakikaten çok manidardır evet. ve bir tehditkar bir üslup vardır. Eğer mümin değilseniz, zaten sizin için bir sorun yok ama eğer mümin olduğunuzu iddia ediyorsanız, inanıyorsanız böyle yapın. Ve bunun üzerinde sayfanın başındaki ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الْرِبٰى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُوا الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ <gülüyor> مِنَ Faiz yiyen kimseler kabirlerinden, mezarlarından adeta şeytan çarpmış gibi kalkarlar buyuruyor. Evet. Sevgili Peygamberimiz de hadislerinde Allah Teala faizi alana, verene, efendim, e, faizi yiyene, yedirene, e, ondan sonra taşıyıcılığını yapana, efendim, bir de yazarın yazına, katibine yazana, yani bu olayı yazana e, kınıyor, onu kınıyor. Allah onu e, lanet etsin. Hatta lanet, lane kelimesi geçiyor. Lanet etsin diye Peygamber Efendimizde kınıyor bu kimseleri. Şimdi muhasebecilerin durumuna gelince muhasebeci olan kimse esasında bir faizi yazmıyor. yani yazılan bir faizin hesabının ne olduğunu yani burada işlemler ne olmuş? kaç lira alınmış, kaç lira verilmiş ve nasıl bir anlaşma yapılmış? Faiz alanla faiz veren arasında nasıl bir anlaşma yapılmış? Onu kendisi doğrudan yazmıyor. O yazılanı hesap ediyor. Dolayısıyla muhasebecilik yapmakta inşallah bir sakınca olmaz diye düşünüyoruz böyle muhasebecilik yapmakta.